Hasan Tahsin Feyizli'nin hazırladığı Feyzül Furkan Kur'an-ı Kerim Meali Yunus Suresi 1-53. Ayetler Mekke döneminde nazil olmuştur. 109 ayettir. Surenin 40, 94 ve 95. ayetlerinin Medine döneminde nazil olduğu rivayet edilmiştir. Sure 98. ayette söz edilen Yunus Aleyhisselam ve kavmine atıftan dolayı bu adı almıştır. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Elif, Lam, Ra. İşte bu okunanlar, hüküm ve hikmet dolu kitabın ayetleridir. Bütün insanları, Allah'ın azabına karşı uyar ve iman edenlere de, Rableri katından, kendileri için yüksek derece ve makamlar olduğunu müjdele, diye içlerinden bir adamı seçip, ona vahyetmemiz insanlar için şaşılacak bir şey mi oldu ki peygamber onlara ayetleri okuyunca kafirler bu mutlaka apaçık bir sihirbazdır dediler. Şüphe yok ki Rabbiniz gökleri ve yeri altı günde yaratan bütün yaratılmışların arşın maliki ve hükümranı olan her işi düzenli olarak idare eden Allah'tır. O'nun izni olmadan hiçbir şefaatçi şefaatte bulunamaz. İşte sizin Rabbiniz olan Allah budur. O halde gereği gibi O'na kulluk edin. Hala düşünüp ibret almaz mısınız? Ayet-i Kerime'de Rabbimizin Allah olduğu belirtiliyor. Çünkü insanlar üzerinde hakimiyet kuran ve Allah'ı dışlayarak raplık taslayanlar, kendi emirlerine insanları boyun eğdiren, Kulluk ettiren nice firavun ve krallar geçmiştir. Bunun için Allah, kendisinin Rab olduğunu beyan ederek kendisine kulluğu emrediyor. Kurtuluşa erenler de kulluğunu, Rableri Allah olarak yerine getirenler olacaktır. Allah'ın gerçek bir vade olarak hepinizin dönüşü ancak O'nadır. Çünkü O, bütün halkı önce yaratır sonra iman edip, salih amel işleyenlere adaletle karşılığını vermek için, onları mahşerde aynen iade eder, diriltir. Küfre sapanlara, Allah'a kulluğu kabul etmeyenlere gelince, onlara da kafir olmaları sebebiyle, kaynar sudan bir içecek ve acıklı bir azap vardır. Güneşi bir ışık, ayı da aydınlık bir nur yapan, Yılların sayısını ve hesabını Bilmeniz için Aya menziller düzenleyip koyan O'dur Allah bunları tesadüfen Değil ancak Gerçek bir ölçüyle Faydası için yaratmıştır O bilen bir Kabim için ayetlerini Geniş geniş açıklar Gece ile gündüzün Uzayıp kısalarak Birbiri ardınca gelmesinde Allah'ın göklerde ve yerde yarattığı şeylerde, düşünen ve Allah'a saygı duyup, emrine uygun yaşamak isteyen bir toplum için, elbet onun birliğine ve kudretine dair nice ayetler, ibretler vardır. Ahirette bize kavuşmayı ummayan, sadece dünya hayatından hoşlanıp, gönlü onunla yatışıp rahatlayan ve bir de ayetlerimizden gafil olanlar var ya, işte onların kazandıkları günahlarından dolayı varacakları yer ateştir. Bu tip insanlar dünya perest, materyalist kimselerdir. Allah'a karşı sorumluluk duymaz, ahirete inanmaz, heva ve hevesine göre yaşar, aklınca menfaatleri neyi gerektiriyorsa onu yaparlar. Bunlara dehre da denilir. İman edip salih, yararlı amel işleyenlere gelince, Rableri imanları sebebiyle onları alt tarafından ırmaklar akan nimet dolu cennetlerine eriştirir. Onların duaları Sübhaneke Allahümme Allahım seni anar ve seni her türlü noksanlıktan tenzih ederiz demeleridir. Orada birbirine iyilik temennileri, selam ve dualarının sonunda Elhamdülillahi Rabbil Alemin ''Âlemlerin Rabbi olan Allah'a hamdolsun.'' demeleridir. Şayet Allah, insanların hayrı çabukça istedikleri gibi, şerri de istediklerinde acele verseydi, elbette onların ecellerinin gelmesine hükmedilirdi. Ama bize kavuşmayı olmayanları, biz azgınlıkları, isyanları içinde şaşkın şaşkın bocalar halde bırakırız. İnsana bir sıkıntı dokunduğu zaman, gerek yan yatarken... Gerek otururken, gerek ayaktayken her halinde bize yalvarır. Fakat kendisinden sıkıntısını açıp kaldırıverince, sanki kendisine dokunan o sıkıntı için bize dua etmemiş gibi şükür ve itaati bırakıp gider, yine günahlara dalar. İşte ölçüsüz davranan ve haddi aşanlara yapmakta oldukları şeyler böyle süslü, cazip gelmiştir. ''Andolsun ki sizden önceki devirlerde gelen nesilleri de peygamberleri onlara açık delil ve mucizeler getirdikleri halde zulmettikleri ve iman etmeyecek oldukları için yok etmiştik. İşte suçlular toplumunu böyle cezalandırırız. Sonra onların ardından sizi yeryüzünde halifeler yaptık, hakim kıldık ki bakalım nasıl işler yapacaksınız?'' Ayetlerimiz onlara apaçık deliller halinde okunduğu zaman, ahirette bize kavuşmayı ummayanlar, peygambere, ''Ya bize bundan başka bir Kur'an getir, veya bunun hoşumuza gitmeyen yerlerini değiştir.'' dediler. De ki, ''Kendiliğimden onu değiştirmem asla mümkün olmaz. Ben sadece bana vahyedilene uyar, onu bildiririm. Eğer Rabbime karşı gelirsem, şüphesiz o büyük günün azabından korkarım Öncelikle Kur'an'ın hükümlerinin uygulanmasına engel olmaya çalışmışlar ve baskı uygulamışlar zaman zaman ellerindeki otorite ve fırsatlara göre yürürlükten kaldırmışlar çaresiz kalınca da dini değiştirmek istemişlerdir Resulüm de ki Allah dileseydi Kur'an'ı bana indirmez ben de onu size okumazdım ve Allah onu size bildirmezdi. Bilin ki ben bundan önce aranızda okuma yazma bilmeden bir ömür sürdüm. Böyle bir şey yapamayacağımı hiç düşünmüyor musunuz? Allah adına yalan uyduran veya ayetlerini yalanlayandan daha zalim kim vardır? Şüphesiz günahkarlar kurtuluşa eremezler. Onlar Allah'ı bırakıp kendilerine ne zarar, ...ne de fayda sağlayan şeylere taparlar ve bunlar Allah yanında şefaatçilerimizdir derler. De ki, siz Allah'a göklerde ve yerde O'nun bilmeyeceği bir şey mi haber veriyorsunuz? O, onların ortak tuttukları şeylerden çok uzak ve yücedir. Putları ilahlaştıranların dışında ümmetlerin kimi peygamberlerini ilahlaştırdı... Kimi kendisine gelen peygamberden başkasını tanımadı. Kimi de bütün yönleriyle hayat nizamı olan Kur'an geldiği halde, tagutları, batılı ve şirki güzel gören yollara düştüler. Yine de inandıklarını zannettiler. İnsanlar ancak tevhid dinine bağlı bir tek ümmetti. Sonra şirke, küfre ve batıl yollara sapıp, ayrılığa düştüler. Eğer hesabın kıyamette görüleceğine dair, Rabbinden bir söz geçmemiş olsaydı, üzerinde ayrılığa düştükleri şeylerde, aralarında elbette hüküm verilir, azaba uğratılıp işleri bitirilirdi. Müşrikler, ona Rabbinden bir mucize indirilmeli değil miydi, dediler. De ki, gaybe ait işler Allah'a mahsustur. Bekleyin. Ben de sizinle beraber, sizin için gelecek bir mucize veya azabı bekleyenlerdenim. Kendilerine dokunan bir sıkıntıdan sonra, insanlara bir rahmet, iyilik tattıracak olsak, bir de bakarsın ki, ayetlerimiz ve din hakkında yine gizli bir plan kurmuşlar. De ki, Allah'ın hilenize karşılık vermesi daha çabuktur. Elçilerimiz, melekler, kurduğunuz hile ve düzenleri şüphesiz yazmaktadırlar. Sizi karada ve denizde gezdiren ancak O'dur. Hatta gemilerde bulunduğunuz zamanı hatırlayın. O gemiler, içinde bulunan yolcuları hoş bir rüzgarla yüzüp götürdüğü ve onlar da bununla neşelendikleri sırada şiddetli bir fırtına gelip çatar, dalga her taraftan onları kuşatır, hücum eder. Artık onlar, kendilerinin tamamen kuşatıldıkları ve kesin kurtulamayacaklarını sandıkları sırada, Artık dini yalnız Allah'a haskılarak içlerindeki benlik putunu ve diğer putlarını atıp samimi olarak ona dua ederler. Andolsun ki eğer bizi bundan kurtarırsan mutlaka şükredenlerden olacağız derler. Fakat Allah onları kurtarınca hemen yeryüzünde yine haksız yere hebalarına uyarak taşkınlık yaparlar. Ey insanlar! Dünya hayatının geçici, değersiz menfaati için yaptığınız taşkınlığınız ancak kendi aleyhinizedir. Sonra dönüşünüz ancak bizedir. Biz de yapmış olduklarınızı size haber vereceğiz. Dünya hayatının misali, gökten indirdiğimiz suyunki gibidir ki, insanların ve hayvanların yediği yeryüzü bitkileri onunla karışıp yetişir. Nihayet, yeryüzü bitkilerle zinetini takınıp süslendiği, sahiplerinin de o mahsürü biçmek ve toplamak için ona muktedir olduklarını zannettikleri bir sırada, geceliğin veya gündüzün o yere afet verir de, sanki dün hiç bitkilerle zengin olmamış gibi orayı kökünden biçilmiş hale getiririz. İşte biz, düşünen bir toplumun ibret alması ve aldanmaması için ayetleri geniş geniş açıklıyoruz. Allah, kullarını selamet yurduna, cennetini kazanmaya çağırır ve O, dilediğini samimi niyetleri sebebiyle doğru yola iletir. İyilik edenler ve iyi davrananlara daha güzeli ve ziyadesi vardır. Onların yüzlerini kendilerini mahcup edecek ne bir toz, leke, ne de bir hakirlik kaplar. İşte onlar, cennet ehlidirler. Onlar, Orada ebedi kalacaklardır. Kötülük, günah kazananların cezası, yaptıkları kötülük kadardır. Kendilerine de bir hakirlik, zillet kaplayacaktır. Onları, Allah'ın azabına karşı hiçbir koruyucu yoktur. Onların yüzleri sanki gecenin karanlık bir parçası ile örtülmüştür. İşte onlar, cehennem ehlidirler. Orada ebedi kalacaklardır. O gün kıyamette onları hep bir araya toplayacağız. Sonra Allah'a eş tutan Allah yerine başkasına veya başkasının emirlerine bağlananlara siz ve ortaklarınız olan varlıklar ve güçler yerlerinizde kalın diyeceğiz. Artık aralarını tamamen ayırmışızdır. Ortak koştukları da siz dünyada bize hiç tapmıyor aslında kendi arzularınıza tapıyordunuz. Şimdi sizinle bizim aramızda şahit olarak Allah yeter. Doğrusu sizin bize tapmanızdan hiç mi hiç haberimiz yoktu derler. Müşrikler senelik gider bütçesi olarak hayvan ve mahsullerinin bir kısmını Allah'la denk tuttukları, hatta Allah'tan daha fazla sevip saygı duydukları putlar adına harcama yapmaya ayırırlardı. Bunun için onlara ortakları denilmiştir. İşte orada herkes... Önceden dünyada yapmış olduğunun imtihanını verecektir. Artık hepsi gerçek Mevlâları olan Allah'a döndürülürler. Uydurdukları putlar, putlaşanlar da kendilerinden kaybolup gider. ''Rasûl, onlara de ki, size gökten ve yerden kim rızık veriyor? Kulak ve gözleri yaratmaya kimin gücü yeter? Ölüden diriyi, diriden ölüyü kim çıkarıyor?'' Kişleri kim belirli bir düzen içinde yönetiyor? Duraksamadan hemen Allah diyecekler. O halde hala emrine asi olmaktan sakınmaz mısınız? Muhtelif ayetlerde geçtiği üzere Mekke müşrikleri Allah'ı kabul ediyorlardı. Ama onun Rabliğini, emirlerinin, vahyinin hayatlarına hakim olmasını ve ona göre yaşamayı kabul etmiyorlardı. İşte o her şeye gücü yeten Allah... Sizin gerçek Rabbinizdir. Artık bu gerçekten sonra başka Rablere, batıllara ve ideolojilerine yönelip onlara kulluk etmek ve onlara hak görüntüsü ve süsü vermek sapıklıktan başkası değildir. Öyleyse nasıl oluyor da imandan vazgeçiyor, Allah'a rağmen insanları ve putları Rableştirip bağlılık gösteriyorsunuz? İşte böylece yoldan sapmış fasıklara karşı Rabbinizin artık onlar iman etmezler sözü gerçekleşmiş oldu Resulüm de ki Allah'a ortak tanıdıklarınız içinde ilk defa yaratan öldükten sonra onu kıyamette aynen iade edip dirilten var mıdır de ki ancak Allah ilk defa yaratıp sonra onu kıyamette aynen iade ederek diriltir öyleyse doğru yoldan nasıl döndürülüyorsunuz Eski Mısır Yunan ve Hint dinlerinde tenasuha, reenkarnasyona yani ölen insan ruhunun başka bir bedene girerek tekrar dünyaya döneceğine inanılırdı. Fakat ilahi dinler yani Yahudilik, Hristiyanlık ve İslam bunu reddeder. Çünkü Allah ruhu yalnız insanlara mahsus yaratmıştır ve herkesin kendisine aittir. Herkes kendisinden sorumludur. İslam'da öldükten sonra dirilme ve hesap verme ancak mahşerde olacaktır. Buna inanmak Allah'a inanmanın gereğidir. Peki, ortak tanıdığınız putlarınızdan doğruya götürecek olan var mı? Cevap veremezler. Peki, ancak Allah doğruya eriştirir. O halde gerçeğe eriştiren Allah mı uyulmaya daha layıktır yoksa kendisi götürülmedikçe doğru yolu bulamayan uydurma ilahlar mı? Öyleyse ne oluyor size? Nasıl yanlış hükmediyor putlara ve putlaştırılanlara bağlılık gösteriyorsunuz? Onların çoğu zandan başkasına uymuyorlar. Zan ise ilim ve gerçekten hiçbir şey ifade etmez. Hiç şüphesiz Allah yaptıkları şeyleri hakkıyla bilendir. Bu Kur'an Allah'tan indirilmiş olup başkası tarafından uydurulmuş değildir. Fakat o, önceki ilahi kitaplarında aslını tasdik eder ve levh-i mahfuzda yazılmış kitabı açıklar. Onda asla şüphe yoktur. Alemlerin Rabbi tarafından indirilmiştir. Yoksa onu peygamberin kendisi uydurdu mu diyorlar? De ki, eğer iddianızda doğruysanız, hadi onun benzeri bir sure getirin ve Allah'tan başka gücünüzün yettiği kim varsa... Onları da yardımınıza çağırın. Hayır, o inkarcılar ilmini kavrayamadıkları ve hakikati, yorumu kendilerine gelmemiş olan şeyi yalanladılar. Onlardan öncekiler de tıpkı böyle peygamberlerini yalanlamışlardı. İşte bak zalimlerin sonu nice oldu. İçlerinde ona, Kur'an'a inananlar da var, inanmayanlar da var. Rabbin o Kur'an'a karşı bozgunculuk yapanları çok iyi bilendir. ''Resulüm, şayet hala seni yalanlarlar, getirdiklerini kabullenmezlerse de ki, ''Benim işim bana, sizin işiniz de size aittir. Siz benim yaptığımdan uzaksınız, ben de sizin yaptıklarınızdan uzağım.'' İçlerinden senin okuduğuna kulak verenler de vardır. Fakat sağırlaşmışlara, sen mi işittireceksin, akıllarını kullanıp anlamak istemiyorlarsa? İçlerinden sana ve mucizelerine bakanlar da var. Fakat hakikati göremiyorlarsa, körlere doğru yolu sen nasıl göstereceksin? Şüphesiz ki Allah, insanlara gücünün üstünde bir şey yükleyerek onlara hiçbir şekilde zulmetmez. Fakat insanlar Allah'tan uzaklaşıp nefislerine uyarak kendi kendilerine zulmederler. Kuluna hiç zulmetmez hüdası, kulun çektiği kendi cezası. Allah onları o gün kıyamet günü, onca zamandan sonra sanki dünyada gündüzün bir saati kadar bir süre kalmışlar gibi bir araya toplayacak, onlar da kendi aralarında birbirlerini tanıyıp tanışacaklar. Fakat Allah'a kavuşmayı yalanlayıp da hayatı bu dünyadan ibaret sayıp doğru yola gelmeyenler, Elbette büyük zarara uğramış olacaklardır. Resulüm, onları tehdit ettiğimiz azabın bazısını sana dünyada göstersek veya onu görmeden seni vefat ettirsek bile sonunda onların dönüşleri ancak bizedir. O zaman hallerini görürsün. Elbette Allah onların yaptıklarına şahittir. Her ümmetin bir peygamberi vardır. Peygamberleri geldiği zaman aralarında adaletle hükmedilir, ve onlar haksızlığa uğratılmazlar. Onlar eğer dediğiniz doğruysa bu vaat edilen azap ne zaman derler. Resulüm de ki Allah'ın dilemesi dışında ben kendi kendime bile ne bir zarar ne bir payda verme gücüne sahibim. Her ümmet için bir ecel vardır. Ecelleri geldiği zaman artık bir an geri de kalamazlar ileri de geçemezler. De ki, onun azabı geceliğin veya gündüzün size gelirse, düşündünüz mü ne yaparsınız? Söyleyin bana. Günahkarların onu acele istemesine sebep nedir? Ayette geçen erâe tüm lafzı, bana haber verin anlamındadır. Yoksa azap gerçekleştikten sonra mı iman edeceksiniz? O zaman size, ''Önceden o azabın gelmesine acele isterken şimdi mi iman ediyorsunuz?'' denilir. Sonra o kendilerine zulmeden, küfür ve şirkle ölenlere ''Ebedi azabı tadın, siz kazandığınızdan başkasıyla mı cezalandırılacaksınız, cezanız ancak yaptığınıza karşılıktır?'' denilir. ''Resulüm, o kıyamet ve azap gerçek midir?'' diye sana sorarlar. ''De ki, Evet, Rabbim hakkı için elbette o gerçektir. Siz Allah'ı bundan aciz bırakıp kurtulacak değilsiniz. Hasan Tahsin Feyizli'nin hazırladığı Feyzül Furkan Kur'an-ı Kerim meali. Yunus suresi 1 ila 53. ayetleri dinlediniz. Meali okuyan Erol Eren. Dipnotlar Fatih Özkul